Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. İyi haftalar. Açık Radyo'da haricden Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Şu anda Bomonti Ada'dayım. Bu kaydı da Seren Kohen ve Tuba Kocakaya ile Bomonti Adada gerçekleştiriyorum. Şu anda Mamut'un depo olarak kullandığı, e, Babylon'un hemen karşısındaki eski bir restoran e, mekanındayız sessizce bu kaydı yapabilmek adına. Ama buluşma sebebimiz uzun yıllardır devam eden e, Mamut'un pandemi koşulları altında taşındığı e, Bomonti Adada devam etmekte olan yeni edisyonu. 27 Ekim'de açıldı. 8 Kasım'a kadar Bomonti adaya yolunuz düşerse birebir gezebiliyorsunuz ama sonrasında da çevrim içi olarak erişim mümkün olacak. Zaten bütün bu detayları almak için ben de bağlanıyorum ve konuklarıma geçmeden önce şeyi de hatırlatmak istiyorum. Evet pandemi koşulları devam ediyor. E, pek çok sergi tasarımı, pek çok fuar, etkinlik, fiziki mesafeyi korumaya çalışarak, özel önlemler alarak özellikle açık havaya ya da daha güvenli, daha hijyen koşullarını sağlayabilecekleri mekanlarda e, projelerini adapte ederek sunmaya çalışıyorlar. Bunların örneklerinden biri geçtiğimiz programlarda e, konu ettiğim tasarım BNR'iydi. İstanbul tasarım BNR'iydi. E, bir diğeri Art Artvix devam ediyor akaretlerde. Onlar da pandemi koşullarına kendilerini adapte ettiler. Önümüzdeki süreçte e, Step İstanbul Contemporary gibi daha fuar nitelikli etkinliklerde farklı farklı mekanlarda ve içinden geçmekte olduğumuz bu belirsizlik sürecine kendilerini adapte eden e, farklı modellerle karşımıza çıkmaya devam edecek. Bugünkü gündemimiz ise Mamut, şuradan başlayayım. Senen seninle başlamak Tabii, istiyorum. Mamut fikrin nasıl ortaya çıkmıştı başlangıçta ve nedir mamut? Evet, mamut önce fikri nereden çıktığından başlayarak anlatıp nedir mamuta gelmek daha doğru olacak. Ben fotoğraf okudum üniversitede ve daha sonra buraya döndüğüm zaman kariyer olarak ne yapacağım konusunda çok kararsızdım. İşte biraz prodüksiyona girdim, biraz o arada araştırdım sanat piyasasında ne oluyor, ne ediyor. Ve kafamda iki tane fikir oluştu. Bir tanesi bu ulaşılabilir sanat dediğimiz konsept. Bu hem biraz fiyatların daha uygun olduğu, biraz genç koleksiyonerlere faydası olabilecek bir sistemdi. Ama aynı zamanda da ulaşılabilir derken böyle daha samimi bir ortam, insanların soru sormaya çekinmeyeceği, o birazcık özellikle belki o zamanlar biraz daha sert diyeceğim bir ortam vardı. Hatta onu biraz kırabilecek bir fikire yöneldim. Daha sonrasında da gördüm ki direkt bağımsız sanatçılarla çalışan çok az bu şekilde kurum var. Yani fuar niteliğinde diyeceğim direkt sanatçıla çalışan bir kurum yoktu. Dolayısıyla birazcık ona yönelmek istedim. Yani zaten galerilere ulaşmış ve galeri temsiliyeti olan sanatçıların katılabildiği etkinlikler vardı ama oraya ulaşamayan kendini daha tanı tanıtamadık sanatçılar için ne yapabileceğim konuşurken böyle bir altı ay çok uzun tanıdığım herkesle konuştum araştırma yaptım Türkiye'ye uygun bir hale getirmeye çalıştım bu fikri çünkü e, her ülkenin bence kendi dinamiklerine göre bir karar vermesi gerekiyordu ve e, buradan yola çıkarak şu sisteme karar verdim ama nedirin cevabı <gülüyor> da burada geliyor Bağımsız bugüne kadar galeri temsiliyeti olmamış eğitim veya sınırlı hiç olmadan tüm sanatçıra açık bir başvuru sistemimiz var. Bu başvuru sisteminde de her sene belirlediğimiz farklı alanlarda Türkiye'nin önde gelen jüri isimleriyle çalışıyoruz ve gelen başvurulardan bir seçki yapılıyor. Bu seçki de 5 günde bu sene pandemiden dolayı 2 hafta oldu ama normalde 1 hafta içerisinde Ee, izleyicilere sunuluyor. Ee, tabii Mamut'un tanınmasıyla beraber o ilk baştaki fikir, o bağ, o şey, A oluşturma fikri e, oluşarak biz e, genç sanatçıları, hem sanatseverlerle hem koleksiyonerlerle, garajcilerle, küratörlerle hem yani tanışmaları, kariyerlerinde faydası olacak herkesle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Mamut aslında bu. Ee, bu senede artık 8. senemize girdi. İlki 2013'te gerçekleşmişti. Tam da onu soracaktım. Biz tabii Mamut'un sanırım başlangıcından beri yanılıyorsam lütfen düzel. Onun küçük çiftlikte Olmasına alışkınız. Evet. Ee, yani böyle bir mekanla da özdeşleşmiş bir yanı vardı. Daha büyük bir alanda olmasına alışkınız. Ve senin de ifade ettiğin gibi biraz daha süre olarak daha kompakt. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde gitmezsek kaçıracağımız, etrafında da pek çok yani sanatçıların işlerini görmenin ötesinde pek çok böyle performans, konuşma, davet, E, sosyal etkinliğin de olduğu böyle başka türlü bir şeydi. Daha fuar formatına o anlamda yaklaşıyordu. Evet. Ama fuar formatından onu ayıran senin de ifade ettiğin gibi e, açık çağrıyla başvuru alması galerilerin ya da aracılık yapan kurumların, kuruluşların, kişilerin hiç devrede olmaması, sanatçıların birebir başvurması ve sizin oluşturduğunuz bir artistik seçici kurul tarafından aslında o sanatçıların belirlenmesi. Sonra sizin onlarla sergileme, satış ve bütün diğer süreçleri tabii ki Yürütmeniz gibi bir formatla klasik fuarlardan aslında ayrılan bir yanı var. Bütün bunlar olurken siz bu edisyonu bir de normalde bahar aylarında yapmanıza da alışkınız. İlk da yapmanıza alışkınız öyle diyeyim. Pandeminin bütün paradigmayı, bütün koşulları, bütün süreçleri ve programları etkilemesiyle bir süre mamuttan hani iptal ve erteleme kararını almakla birlikte hani böyle bir belirsizlik sürecine evet. pek çok ziyaretkinlik gibi girerek bekledik. Ta ki işte Ekim ayına kadar. Bu süreci nasıl yaşadınız? Hangi aşamadaydınız pandemide? Biraz onlardan da bahseder misin? Evet. Ee, tabii ki başlıyor. İlk sene bir tek antropoda olmuştu. Ha, Ondan sonra Küçük Çiftlik'te uzun senelerce devam ettik. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Biz aslında kuruluma girmeden iki hafta önce erteledik Mumu. dolayısıyla aslında her şeyimiz eski planımıza göre hazırlanmıştı. E, mekan düzenimiz çizilmişti, sanatçılar yerleştirilmişti ön planımıza göre. E, dolayısıyla hazır bekliyorduk artık son aşamalardaydık. İşte katalog baskıya girmek üzereydi gibi gibi son aşamalardayken bir anda e, çünkü Mart sonu olacaktık biz. Mart'ın işte ilk vaka çıkmasıyla beraber zaten Bunun erteleneceği hemen çoğu. Fakat ilk bu olay ortaya çıktığında biz aslında bunu sonbahar aylarına doğru rahatlayacağını düşünmüştük, varsaymıştık o zamanlar. Dolayısıyla biz bunu bir sonbahara erteleme gibi gördük. Ve hakikaten de sonbaharda tarihlerimizi belirledik kendi aramızda anons etmemekle beraber. Bütün sanatçıları da işte şu tarihi planlıyoruz diye bir bilgilendirme yaptık. Fakat sonra e, kapanmayla beraber gelen süreci ve işte bütün araştırmaların anlattığı gibi sonbaharda daha kötü beklentisi görülünce biz dedik ki yok bu plan olamaz. Hani bizim bunu değiştirmemiz lazım. Öncelikli olarak sağlık olacak dedik. E, bunu belirleyecek yani Mahmut'un sen nasıl gerçekleşeceğini belirleyecek ana temamız sağlık. Şimdi bir kere çevrim içi bir şey yani bir kolu olması gerektiğini orada bütün ekip hem fikir oldu. Çünkü... Ne olursa olsun kısıtlı bir randevu sistemiyle olunacaktı. Fiziksel gerçekleşseydi e, ki gerçekleşti çok şükür. Fakat çevrim içi olmalıydı ki gelemeyecek kişileri, bu sanatçıları çünkü bizim en büyük vadimiz onları büyük bir kitleye ulaştırmak dolayısıyla bunu devam ettirebilmek adına çevrim içi. Çevrim içinde. Eser görselleri ve bilgileri olacaktı ama bizim için bu yeterli olmadı. Çünkü Mamut'ta sanatçılarla tanışmak, birebir iletişim, en azından sanatçıların birazcık tanıyabilmek bize göre çok önemliydi. Dolayısıyla sanatçının kendini tanıtabileceği küçük video çekimleri gerçekleştirdik ki biraz olsun kendi ağızlarından ne yaptıklarını duymak, ee, kendi hikayelerini duyarak bence işlerinin, Ne kadar aslında onlar için daha anlamlı olduğunu gördüğümüz özellikle bazı sanatçılar var ve o hikayeleri duymak bize çok önemli. Bir de şey de önemli etkileşim tabii yani biz de izleyiciler ya da sanat profesyonelleri olarak geldiğimizde özellikle ön izlemeye, açılışa ya da bir takım özel turlara o sanatçılarla orada sohbet ediyoruz. Kesinlikle. Sanatçılara belki bir geri bildirimimiz bir önerimiz olabiliyor. Kesinlikle. Onlar da hangi işler... Birinin sergilenmesiyle ilgili ne gibi tepki alıyorlar, ne gibi yorum alıyorlar. Ayrıca birbirlerine de yorumları oluyordur Çok eminim öyle. sanatçıların evet. orada sergiyi neredeyse Çok. birlikte kuruyorlar falan. Bütün bu işin diyalog, etkileşim, geri bildirim kısmını biraz kaybetmiş olmakla beraber sosyal medyada Ee, siz Yakala bu videoları paylaştığınız mesela. için belki orada bir etkileşim Lafesim. yaratmak. Evet tabii. mesela şeyi gördük hani birkaç sanatçının en azından birbirine çünkü biz normalde sanatçı tanışmaları ve buluşmalarına da çok hı hı hı. önem veren bir kurumuz. Ve sanatçıların birbiriyle etkileşiminin biraz en azından hani ben de mamuttayım mesajlaşmalar, birbirlerini videolarını paylaşmalar işte gibi şeyler olduğunu gördük. Fakat çevrim için planlarken şunu düşündük. Bu yeterli olmayacak. Yani bir şekilde fiziksel olarak bizim bu işleri sergilememiz ve göstermemiz gerekiyor. Evet kısıtlı bir şekilde yapacağız ama bunu yapmalıyız dedik. Ve daha küçük bir mekana geçme kararı aldık. Çünkü daha kontrol edilebilir ve sağlık açısından daha az ekiplerin çalışabileceği. Dolayısıyla daha az herkesin riskte olduğu bir sistem kuralım dedik. Ee, ve bu Montia da bize kapılarını açtı. Zaten kültür sanat izleyicisinin aşina olduğu bir mekan. Evet. Gelip burada kahve içebileceği de bir yer var. Böyle bir iç havlu var açık evet. havada olabilir. Daha güvende hissedeceği de ya bir bizim yer. Bizim ruhumuza da çok uydu. Dördüncü katın o sıcaklığını biz Hı -hı. çok sevdik. Ve mimarlarımız Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin bizi oraya bir sergi tasarımı yaptı. Ve oranın yapısını kaybetmeyecek bir sergi tasarımı yaptı. Ve onunla birleşerek... Ee, en azından pandemi şartlarında yapabileceğimizin e, en iyisini yaptığımızı inanıyoruz. Tabii şöyle oldu: seçilen sanatçıların kendi işlerinden bir seçkiye sergilenebildi sadece Hı -hı. orada. Dolayısıyla bir depo alanımız var. Ee, gelebilen işlerin geri kalanının duydu, ama bazılarını da şehir dışında özellikle olan sanatçıların işlerini kendi atölyelerinde tuttuk. Ama her şeyi çevrim içi koyarak en azından o şekilde görmelerini sağladık. Tamam. Selen sen birazcık soluklanırken ben birazcık çok... sözü biraz da Tuğba'ya <gülüyor> vermek istiyorum. Evet. <gülüyor> Pro, programın, mamutun biraz artistik koordinasyon süreci, sanatçıların evet. seçime sürecinden falan e, seninle konuşabiliriz Hı -hı. diye düşünüyorum. Bu yıl seçici kurulda kimler vardı? Seren az önce bahsetti. Her yıl seçici kurulda farklı isimlerle çalışıyoruz. Mesela kaç başvuru almıştınız? Önümüzdeki yıl başvurmak isteyen sanatçılar nasıl başvurabilirler? Ve ilk hazırlanmak isteyenler vardır. O, o süreç nasıl bir süreçti? Bunu pandemiden önce zaten gerçekleştirmiştiniz. Onu biliyorum. Aynen. Ee, aslında şöyle bir sürecimiz var bizim. Bir başvuru süreciyle birlikte gelişen e, yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar açık kalan bir iki aya yakın bir sürecimiz oluyor. Tabii bunun üzerinde mutlaka bir uzattığımız e, de tamam. onu takip ediyor. E, burada önemli bir etken portfolyo günleri düzenliyoruz. Ee, bu Bunu ben yürütüyorum Portfolyo Günarı. Çünkü ım, başvuru yapacak e, sanatçıların nasıl bir dosya, başvuru dosyası hazırlaması gerektiğini, e, nasıl kendisini ifade etmesi gerektiğini, projesini, yaptığı, ürettiği işi, hangi çerçevede toplamasını, yani bunun seçkisini yaparken e, doğru anlatabiliyor muyu aslında e, birebir randevulu bir şekilde yaptığımız bir sistemimiz var. Bu profesyonel gelişim anlamına da geliyor evet. şüphesiz değil mi? Siz onlara o anlamda da destek olmuş evet, oluyorsunuz. Yani, yani... bugün Mamut'a başvurabilirler. Yarın Genç sanatçılara yönelik başka programlar var belki onu da gündeme getirmek lazım. Yakında yine Kasım ayında Bayez açılacak. Şu anda Akbank günümüz sanatçıları seçkisi devam ediyor. İşte Zilberman'ın yaptığı Genç Yeni Farklı var. İlk etapta aklıma gelenleri şöyle hmm. hızlıca sayıyorum. Pixel var yeni medya alanında benzer bir program yaptı. Hani Pek çok bu alanda açık çağrılara başvurabilecekleri sanatçıların Birbirinden farklı modeller ama birbirinde tamamlayıcı yanı var. Hiçbiri birbirine hmm. rakip olarak da görmüyorum. Hepsinin hmm. farklı hmm. niyetleri ve misyonları var. Ama bu portfolyo günleriyle hepsi evet. için sanatçılar aslında bir şeyler aslında yol göstermiş o... oluyorsun. Aynen. Yani e, bunu zaten ne kadar ihtiyaç olduğunu ilk yapmaya başladığımızda anladık. Çünkü gerçekten yani eğitim gören sanatçılarımız e, güzel sanatları bitiren ya da farklı e, dallarda okuyor. Yani kendilerini sunmak ve ifade etmek bir portfolyo nasıl olmalı e, konusunda bunu dayıla bir eğitim ya da bir e, hani öğrencileri yönlendirici bir program yok. E, yurt dışında okullarda yurt dışında var, var biliyor evet. Son son sınıflarda özellikle tam evet. da bu yönde. Serende de hep bunu konuşuyorduk çünkü o bile hani okurken biz son yılımızı hep bir şekilde kendimizi sunmaya projelerimizi nasıl değerlendirmeye onları e, hani yani bir şeyin ne yaparsan yap ama bunu çok iyi gösteremediğini sürece sunamadığını sürece hep bir tarafı eksik oluyor ve bu sadece mamut değil e, ileride bir residence programına da başvururken Tabii. bir galeriye de başvururken bir kuruma kendini anlatan bir dosya hazırlaması gerektiğinde de işine yarayacak yani biz bunu sadece mamut olarak düşünmedik zaten çünkü yani şu örnekleri de gördük Ee, mesela sanatçılarla bir de birebir çalışıyoruz. Yani hani bazen şey gibi algılanıyor işte 10 kişilik gruplar mı oluyor? Hayır. Birebir dertlere girilmediği zaman kişisel e, ve onların belki hani üretimlerinin kişiselliğine de hani e, bir bir zaman ayrılmadığı sürece çok işlevli olmuyor açıkçası. Hı hı hı. Yani bu böyle çok genel bir format değil. Yani sanat porfolyosu biraz kişisel bir şey. Hı hı. Ee, hani bu hatta ve bu özveriyle hazırlanması gereken bir şey. Buna herhalde online devam edeceksiniz önümüzdeki evet, süreçlerde yani diye tabi evet, dinliyorum. Evet. Bu muhtemelen sanırım online olacak. Tabii tamam. ki de bir e, karşılıklı konuşarak ya da hani çünkü bir yanda şey gibi de oluyordu orada hani öyle bir açılım ki psikolog hani ve hani sanatçılar çünkü çok şey anlatmaya ve kendilerini ifade etme ihtiyaçları var ya da e, onları hani yönlendirilmeye E, artık hepimiz var. bir şekilde çevrimiçi evet, bu diyalogları orada, da yönetmeye evet. alışıyoruz <gülüyor> mecburen yani evet. tabii ki yerini tutmaz sanatçının atölyesine gidip bunu yapmak birebir de belki bunu yapmak ya da bir yerde buluşmanı yerini tutmaz ama hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz. Peki bu yılki mamut edisyonuna gelirsek Tuğba kaç başvuru aldınız mesela bütün bu süreçlerin sonunda nasıl değerlendirildi kaç Hı -hı. sanatçı seçilmiş oldu Hı -hı. süreçte o sanatçılardan belki... Hı -hı. Araya pandemi ve zaman aralığı da uzadığı için, zaman evet. aralığı da girdiği için belki ayrılanlar da olmuş olabilir. O süreçten biraz bahseder misiniz? Tabii, 1500'e yakın bir başvuru aldık. Bunun içerisinden 45 sanatçı seçtiği, aslında 49 sanatçı bazı... E E, kolektif çalışmalar var yani mesela i̇kili üçlü, evet, ikili üçlü gruplar gibi yani toplamda 49 sanatçımız var e, Tabii biz seçimleri yaparken 1800 metrekare bir alana göre yaptık hani kafamızda öyle bir öncelik vardı <gülüyor> küçük çiftlik park hani ve oradaki hani sistemimiz devam edecek düşüncesiyle ve seriler işleri ona göre değerlendirip seçtik burada 600 metrekare'nin içerisindeyiz şu an e, önemli bir küçülme var. Ee, burada daha Ama burada da daha kompakt, daha samimi, daha böyle bir stüdyo hani e, belki de genç sanatçıların da e, böyle daha e, kendilerinin samimi ve o sıcaklığın içerisinde hani, daha böyle ulaşılabilir. Hani mekan Hacimine de daha ulaşılabilir bir e, rota belirledik. Mimarlar bir yani burada mimarlar e, biraz içeride çalışırken yani nasıl sergileyeceğimiz konusunda e, mekanla da konuşan bir çünkü bir tarihi binanın içerisindeyiz. Bir onun atmosferi tabii ki de bizim kurduğumuz küçük çiftlikte daha kimliksiz yapıdan çok farklı. Burada bir e, buraya ait bir kimlik ve karakter var. Ona e, sırıtmadan nasıl aslında Beraber adapte olabiliriz biraz geliştirdik sanatçılarla beraber. Ve şanslısınız Zeynep Tümertekin'de, evet. Ceren Özcan'de. Özcan. Geçmiş evet. yıllarda da çalıştınız. Dolayısıyla en azından Mamut'un ruhunu, Ayrıca misyonunu bilen. Ayrıca Mamut Evet, evet. Evet, <gülüyor> evet. Doğru. Kendileri evet. de Mamut'tan sanatçı olarak da geçmiş. Evet. İsimler. E, jürimizi ben bir de söylemek istiyorum. E, Selçuk Artut, Çerink Bafra, e, Erol Tabanca, e, Aslı Çavuşoğlu ve Aslı Sümer. Evet, i̇ki Aslı. tane Aslımız evet, vardı. Evet. ben de Bazen böyle şey... sayarken tek tek tek bir sınıf açacağım gibi geliyor ama <gülüyor> beşisi. <gülüyor> e, mekanımızı yani içimize sindi açıkçası. Tabii ki de zorlandı ve dezavantajlı, avantajlı tarafları mutlaka var. E, ama e, tabii sanatçılardan da sergilerken bir seçki yapmak zorunda kaldık. Bütün işlerini koyamadık tabii ki de. E, ama burada online'la bunu telafi e, ettiğimiz aslında hem fiziki hem online iki ayağı olan bir sistem kurguladık pandemiye uygun. Online'ı nasıl takip edebiliriz Tuğba? Hemen açık radyo aslında, dinleyicilerine evet, direkt şey yapabiliriz. www.mamutartproject.com adresine girildiğinde tamam. orada 2020 bölümü var. Üzerine tıkladığınızda slash 2020'ye gidiyorsunuz zaten. Orada tüm sanatçılara ait bir e, e, bilgileri, CV'si, videosu, eserle ilgili metinleri, eserleri yani kendileriyle ilgili bütün detaylı bilgiye ulaşıyor. Yani eserlerin altında tabii ki de bilgileri ve serinin tamamını oradan görebiliyorsunuz. Bunun için de özel bir çalışma yaptık tabii ki de çok kısa bir sürede bütün sanatçılarımızın profesyonel fotoğraflarını çektik eserlerin. Profesyonel bir video ekibiyle çalıştık. Ee, ve bunları yani bu envanteri bu şekilde toparladık. Çünkü online'da çalışabilmek için de iyi bir envanter olması gerekiyordu. Görsel envanter özellikle. Ee, eserlerin, işlerin iyi çekiliyor olması, yani daha iyi yansıtmak adına da çok kaliteli çekimler olması gerekiyordu. Bu süreçte biraz işte bunları ön plana çıkardık kataloğumuzu da e, online'dan indirebilir herkes pdf olarak oradan hı. da detaylı olarak inceleyebilir. Bakıyorum gayet nitelikli basılmış olmasa da artık evet, günümüzde evet. zaten o basılı halinde ulaştırmak evet. gayet zor olacaktı pdf evet, olarak. Doğru. Ben de inceliyorum. Seren sana döneyim ben de. Son bir şunu da eklemek istiyorum <gülüyor> siteyle ilgili sitemizi ve bütün video içeriklerimizi Türkçe İngilizce attık. Hı hı. E, çünkü en azından çevrim içi E biz ilk defa çevrim içine sanatçılarımızı e, izleyicilerle buluşturuyoruz ve dedik ki yani bunu madem yapabiliyoruz o zaman birazcık belki de onları yurt dışında da tanıyabilecekleri kendileri tanıtmaları ihtiyaçları olduğu zaman yurt dışında kullanabilecekleri bir hale getirelim dedik ve tüm videolarımıza İngilizce altyazılar eklendi. Site çift dil. Hmm. Dolayısıyla onun da önümüzdeki günlerde fiziki mekanımız kapandıktan sonra çevrim içinin belki de bir de öyle bir artısı olacağını bu seneki sanatçılar için düşünüyoruz. hani Onu da eklemek çok istedim. Yani Peki, san, sanatı yani tabii ki de bu online süreçte deneyimlemek çok tatmin edici mi? Soru işareti bir şey ama... Biz burada hani çift yani iki basamak şeklinde bunu sunmaya çalıştık. Online kısmında da Serenin dediği gibi yani daha geniş. Aa, daha geniş dışına da belki kendi sanatçıları tanıtabilme gibi bir şey avantajı ve fırsatı olacak diye düşünüyorum. Tabii dezavantaj bir avantaja da dönüşebilir evet, normalde İstanbul'a gelmeyen evet, kimse çok da mamutlu olup bitenden ya da oradaki sanatçıların katılımlarından pek haberdar olamıyordu. Serem peki pandemi konusunu bir kenara bırakalım. Bırakalım. Yanlış. Hayatımızın her yerini sarıyor biliyorum <gülüyor> ama son gelen 3-5 dakikamız da onda tamam. konuşmak istiyorum. Ondan bağımsız olarak bu yılki Mamut'u kurucusu, direktörü olarak sen nasıl görüyorsun bir sanat seçkisi olarak ve mamut buradan nereye gider sence? Benim biraz karışık hislerim var. Ben tabii ki de benim için ben Mamut seçkilerini seneler içerisinde ayıramıyorum çünkü sanatçıları da birebir tanıdığım için benim için aslında çok duygusal bir hal alıyor. Dolayısıyla bir seçki öbüründen daha güçlü veya hatta böyle bir şey demek istemiyorum ama e, bunu yani son iki senedir biraz sanatçıların daha içe dönük konuları işlediğini gördüğümüzü söyleyebilirim. Yeni jenerasyonda tabii ki de sosyal medyanın etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. E, bu tür gözlemleri var aslında seçkiyle ilgili. Fakat mamutun geleceğiyle ilgili şöyle bir şey de ben, çok kafam karıştı açıkçası. Buranın sıcaklığı e, ve bu yeni sergi tasarımının e, Mahmut'a Mahmut ruhuyla uyuşan çok farklı bir boyutu olduğunu düşünmeye başladım ben. Ve Evet daha büyük bir alana ihtiyacımız var. Yani belki burada bir mekan değil ama biraz mekana yayılma gibi bir yine pandemi şartlarına tabii bakarak. ama Ayrıca önümüzde açık Ayrıca açık havayı kullanabileceğimiz, burada farklı mekanlar yayılabileceğimiz, belki bu sene yapamadığımız video odaları, enstallasyonlar için ayrılmış başka alanlar gibi aslında hayallerim var. Ama şeyi sorgulamaya başladım. Yani biz sanatçıları onun etkisini... Çok iyi anlıyorum. Bu beyaz duvarda sergilemenin etkisini çok iyi anlıyorum sanatçıların ve onun bir böyle bir e, wow efekt diyeceğim. Hı hı. Bunu anlıyorum ve bütün dünyada şu anda bu sistem olduğu için hani o sistemin içinde sanatçıların gözükmesini çok farkındayım ve senelerce de arkasında durduğum şeydi. Fakat bu, bu buranın bu işte bu kullanılan ham e, hı hı. malzeme eee ışık ve yapı olarak o sıcaklık ve samimiyet benim çok hoşuma gitti ve ben şunu sorgulamaya başladım. Yani hani evet genç sanatçıları izleyicilerle buluşturma çabası ve bu böyle biraz bir sanatçı loft'u, hı hı. bir işte böyle bir hafif atölye gezisi hissi şahsen benim çok hoşuma gitti. Dolayısıyla ben geçmiş senelerle onu birleştirmenin bir yolunu Aslında hmm. şu anda düşüneceğiz. Yani mamutun belki de gideceği yön birazcık o olacak. Çünkü onun da birazcık da aslında ben bizim o fuar algısı bizim istediğimiz bir algı aslında değil. Zaten adınızda hiçbir zaman öyle konumlandırmadınız. Hiçbir Onu zaman adımızı da koymadık ama stand stand olması ve kocaman bir alanda olması ve senede bir hafta olması sebebiyle hep o kategoriye düştük. Ama şu anki yapının bizi ondan ayrıştırdığını... Hem ondan hem de dolayısıyla bütün diğer fuarlardan ayrıştırdığını düşünüyorum. Ve de bizim bizim Mamut'un çıkış noktasından e, ve belki de şu anda hani biraz sanat dünyasında bizim e, arkasında durmak istediğimiz mesaja çok uyduğunu düşünüyorum. Yani genç sanatçılar ve e, onlara destek olmak ve onları tanımak için e, evet tabii ki de sergi tasarımı çok önemli ama bu çok samimi bir şekilde yapılabilir, sıcak bir şekilde yapabilir. Evet. Daha bir misafirliği andıran bir şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Son bir dakikamız kaldı. Evet. Sana hızlıca soruyorum <gülüyor> Seren yine. Evet. E, genç bir sanatçıyım. Mamut'u da geldim gördüm. Evet. Başvurmayı düşünüyorum. Ne zamanları nasıl beklemeliyim? Evet şimdi bu sene yak, herhalde Ocak ayında e, açılacağını düşünüyoruz. Artık Mamut tabii sonbaharda başvuru açıp ilkbaharda gerçekleşiyorken bu seneki zaman kaymasından tabii. dolayı şu anda artık kış başlangıcında, sene başlangıcında başvurular açılacak ve tekrar sonbaharda gerçekleşecek. Ee, bir ay içerisinde duyurularımızı yapacağımızı düşünüyoruz. Yine sosyal medya ve internet sitesinden herkes takip edebilir. Tamam. Aralık, Ocak ayları kritik, kritik diye ala, Evet. Tuğba'ya çok teşekkür <gülüyor> ben ederim. Ben sana da. Ee, ben programcınız Çeleng Bu hafta Mamut'u konuk ettim. Önümüzdeki hafta Açık Radyo'da <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Je zag je aan de cultuur, zijn dat Oké! Tokio! South America! Australia, Pras! Dublin! UK! Afghanistan! Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street. Als we er weer aan willen, barfra.